Merhaba lil, hoş geldin. Merhaba, bir konumuz var bugün, ona da hoş geldin diyelim. Doçent Doktor Recep Alp Yal, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Ana Dilim Bölümünden. Hoş evet, geldin. Teşekkür ederim hoş ben de hoş buldum. Sizinle bulunmak benim için büyük bir keyif, onda söylemek isterim. Çok teşekkür de, bizim et. için de İnsanlarla aynı. İnsanlarla bir ortamda tekrar söyleşmek de ayrı bir güzel, onu da söylemek isterim. Çok ilginç kitapların altında imzası var hocamızın, Recep Alpiyal hocamızın. Biz sadece ikisini tartışabileceğiz bugün. Hemen bir tanesinden bir soruyla açalım. Türkiye'de otantik felsefe yapabilmenin imkanı ve din felsefesi alt başlığı da politikör örneği üzerine bir soruşturma. Şimdi burada çok önemli bir amacın ardına düşmüşsünüz. Türkiye'ye özgü bir felsefe arayışı. Fakat bu arayış felsefi düşünceyi Böyle bir ısrar, Türkiye'ye <gülüyor> özgü bir felsefe ısrar, otantik felsefe evet, diyorsunuz siz. Evet. felsefi düşüncenin özüne çok ters gelebilecek, yerelleşme evet, gibi bir, evet, böyle evet. algılanabilir. Buna ne diyorsunuz? Bu eleştiri <gülüyor> mutlaka daha önce de size yemezmişsidir. Estağfurullah, yani tam da evet. ben de aslında buraya girmeden önce bunu düşünüyordum. Yani öncelikle şunun için teşekkür etmek isterim. Hani bu kitabın özellikle sizler tarafından dikkat edilmesi... ...ve bu vesileyle çağrılmış olmamı... ...ben ayrıca önemsiyorum. Aklım hemen gelen bir anekdot var... ...onu anlatmak isterim. Oğuz Atay yazınca... ...bunu Yusuf Atılgan'a yolluyor. Ee, aslında en fazla da... ...Yusuf Atılgan'ın bu konuda ne düşündüğünü merak ediyor. Ve Yusuf Atılgan da diyor ki... ...ya nasıl olsa Oğuz Atay, ...bu kitapla alakalı benim kanaatimi merak etmez... ...şeklinde bir düşüncesi var. Ben bunun birazcık da özel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hani biz kitabımızı neşrediyoruz, yayınlıyoruz ama... ...bir de onu hakikaten merak eden, hakikaten ulaşmasını istediğimiz muhataplar var. Bugün bu vesileyle, hani ben muhatabını bulduğunu zannediyorum bu anlamda. Bu benim için ayrıca anlamlı ve keyifli. Tam da buraya girmeden önce Halil Hocam sizin sorduğunuz soruyu ben düşünüyordum. Yani hani felsefeci herhangi bir ulusun, herhangi bir toplumun, herhangi bir cemiyetin adamı mıdır, yoksa kozmopolit midir, evrensel midir? E bu zor bir ikilem doğrusunu söylemek gerekirse. Ben buraya hem derideci anlamda hem polrikörce anlamda sevdiğim bir dikotomi var. Bunu hem deride da kullanıyor, hem polrikörde kullanıyor. Evet ve hayır diyalektiği. Bir açıdan baktığınızda evet, felsefe evrensel bir etkinliktir. Ama bir başka açıdan baktığınızda, onun bir şekilde yere dayanan, köke dayanan bir yere, bir yerle alakalı olan, ama bu yer bir lokal mi yoksa diğer evrensel yerleri de temsil eden çok daha merkezcil bir yer mi? Bu ayrıca tartışmaya değer diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde e, felsefi faaliyetlere başladığımda, ben düşünme faaliyetlerine başladığımda ilginç bir şekilde tek taraflı bir şekilde bir bağımlılığın olduğunu gördüm. Bu felsefede çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani e, tırnak içerisinde söylersem, mesela Derrida kendisini herhangi bir yere ait olmayan, ama bu yersizlik anlamında değil mutlaka bir yerle irtibatta olan yine bugün meseleyi tartışmaya çalıştığım polrikül örneği üzerinden söylersem onda da bu bir dikotomi olarak ama bir seçim olarak değil. Her ikisi arasında bir gel git olarak duruyor. Ama Türkiye özellikle benim dikkatimi çeken hususlardan birisi e, tanzimattan sonra böyle bir yer problemi e, var. Ve bir yer kayması var tabiri caizse. E, batıya açılmak, batıyı anlamak önemli bir çaba. Ama bu birazcık da tek taraflı bir şekilde e, gerçekleşmekte gibi görünüyor. Yani e, burada ben klasik motifi yine polrikör üzerinden kullandığım çevrim fikri e, çok önemsediğim bir fikir felsefi anlamda da. Yani ithaka yolculuğunu düşünelim. Siz bir yerden başlıyorsunuz, kendini arayışa çıkıyorsunuz. Efendim çok sayıda yer görüp geri geliyorsunuz ama bir yere geri dönüyorsunuz. Geri döndüğünüzde elbette bir takım değişimler ve dönüşümler oluyor. Ama mutlaka bir yerden başlıyorsunuz. Türkiye'nin serüveni sanki düşünce ve felsefe anlamda birazcık tek taraflı kalmış gibi görünüyor felsefi olarak. Hep adapte olmak isteyen, hep angajı olmak isteyen ama bu bu arada da kendi ait olduğu yeri de unutan bir durumla karşı karşıyayız. Bu felsefenin Sokratçı anlamda en temel, hedeflerinden birisi aslında kişinin kendisini tanıması, kendi öz farkındalığı, kendi kendini keşfetmesi tabiri caizse. Ben bu başlangıç noktasının unutulduğu takdirde diğer kendi keşfetme çabalarının da bir anlamda eksik kalacağını, sorunlu olacağını düşünüyorum. Sanki Türkiye'deki felsefe hareketlerinde benim derdim felsefeyi mutlaka bir yere indirmek, yerleştirmek, yerelleştirmek, lokalleştirmek veya giderek ulusallaştırmak falan değil. Aksine kendi yerini, kendi yerini unutan, aidiyetini unutan bir düşünme faaliyetinin de bir zaman sonra kaybolacağı hiçbir yere ait olamama riskiyle bu, bu ait olamama felsefi anlamda hani başka bir açıdan baktığımızda ee, önemli bir husus ama yine felsefi açıdan baktığımızda son derece sorunlu da. Yani sürekli batılı filozoflara angaja olan onların Türkiye'de çevirisini yapan e, onlara ek, eklemlenen, sürekli onlar üzerinden felsefe yapan bir tutumla karşı karşıyayız. Ben de tam da buna dikkat çekmeye çalıştım. Yani aslında kitabı bir vurgu olarak düşünmek mümkün. Yani yerelliğin unutulduğu bir bağlamda e, o yere ...bir vurgu olarak düşünmek mümkün... ...tam tersi olsaydı... ...yani Türkiye'de... E, e, ...tamamen yerel bir felsefe ortaya çıkmış olsaydı... ...tamamen ulusal taraflara ağırlık basan bir felsefe ortaya çıkmış olsaydı... ...emin olun ki ben bir... ...aynı vurguyu bu sefer... ...tersten evrensellikle yine yapardım... ...bu felsefenin çok temel... ...hatta ben bu sorunun... ...orta çağdaki meşhur... E, ...bilirsiniz tümeller ve tikeller tartışmasıyla bile... ...alakalı olduğunu düşünüyorum... Yani Kavram evrensel midir yoksa özel midir? Adlar mıdır yoksa onların mahiyetleri var mıdır şeklindeki tartışmayla hı hı. ama biz burada felsefeci olarak bir taraf tutmak zorunda değiliz. Felsefeci bence anlamlı kılan her ikisi arasındaki gitgeli e, sağlıklı yapması bu yapıldığı takdirde de e, güzel bir felsefenin ortaya çıkacağını, anlamlı bir felsefeyi hem yerel bağlantıları olan, yerelden hareketli hem de evrensel bağlantıları olan bir felsefeyle karşı karşıya kalıyoruz. E, sözü unut, uzattım ama mesela evet, biz evet. zaman zaman yurt dışındaki uluslararası sempozyumlara katıldığımız oluyor. Mesela ben hem ile alakalı hem de Polriko'yla alakalı uluslararası sempozyumlara katılma fırsatım oldu. Oradaki Dünya üzerindeki felsefecilerin merak ettikleri husus zaten kendilerinden öğrendiğimiz Poldrikör'ü onlara tek taraflı bir şekilde anlatma ve aktarma değil, onun düşüncelerini özetleme değil. Zaten oradan bir şekilde bir şeyler devşiriyoruz. Asıl mesele Poldrikör'ün felsefesinin ve da felsefesinin Türkiye'deki sorunlarla olan alakası, Türkiye'deki çalışmalar, acaba ne tür e, eklemlemeler yapabiliyoruz? O felsefeyi farklı bir bağlamda, farklı bir kontekste nasıl yeniden üretebiliyoruz? os onu yeniden biçimlendirebiliyoruz. Asıl merak edilen hususlar doğrusu orası oluyor. Yani böyle yaptığımız takdirde dünya çapındaki felsefecilerle de iyi bir söyleşi olabileceğini, bunun ancak böyle mümkün olabileceğini, bir yere dayalı ama kendisini orayla da sınırlandırmayan, o yerin ötesine de uzanan, imaları bu şekilde olan bir düşünce çabasını burada anlıyorum. Ki bunun biz klasik düşünce geleneğimizde de bunun örneklerini görebiliyoruz. Ben ilahiyat kökenli birisiyim. Aynı zamanda İslam felsefesini takip eden bir insanım. Mesela ilk dönem İslam medeniyeti içerisinde çok rahatlıkla Yunan mirasının Rikör'ün ifadesini kullanırsam temellük edildiğini, sahiplenildiğini, onu farklı bir bağlamda inşa edilmek istendiğini görüyoruz. Hatta böyle yapmak bir yana Aristo'ya bizde ilk öğretmen denilir. Birinci öğretmen, ikinci öğretmen e, Farabi'dir e, bu anlamıyla. Yani... E, o felsefeyi anlamak isteyen, farklı bir bağlamda yeniden üreten, ona yeni bir renk vermek isteyen, böylelikle de kendi anlamını kazanan tırnak içerisinde bir yaklaşımı anlıyorum. Yani bu itibarlı kitabın bir vurgusu var. O vurgusu içinde yer aldığımız bağlamla doğrudan alakalı görünüyor. Ama bağlam tersine giderse, Türkiye'de istediğimiz anlamda, yerel renkleri olan düşünürler, düşünce metinler ortaya çıkarsa, felsefi metinler ortaya çıkarsa öyle zannediyorum ki onların mutlaka bu düşünce faaliyetinin yerinin ötesine giden çeviri yoluyla ki beni Rikör'e götüren en temel nedenlerden birisidir. Rikör çeviri aslında felsefe yapma yolu olarak düşünür. Çeviri de bizi Türkçedeki kullandığımız güzel kavrama götürecektir. Çevrim kavramına götürüyor. Yani sadece bir başka bağlama aktardığımız değil de bir circle gibi. Ee, sizler de gayet iyi bilirsiniz. Hermenotik daire değişi var. Hermenotik circle. Yani bir yerden başlayan ama başka alanlara doğru giden sürekli bir çevrim hali. Çevrimi. Yoksa sadece bir tarafa dönmek. Bu sorunu mesela çok güzel batılı metinleri Türkçe'ye çevirdiğimizde yaşıyoruz. Ya güzel metinler çeviriyoruz ama çevirdiğimiz metinler karşı bir çeviri faaliyetine giremediğinde, bir çevrim olmadığında o felsefi metinlerle, çeviri o söyleşiye dönüşemediğinde, karşı metinlerle kendisine cevap bulamadığında e, tek taraflı kalıyor. Çeviri tamamlanamamış oluyor. Sadece bir aktarım edimi oluyor. Oysa e, gerçek bir felsefe faaliyetinde bu çeviri edimi dediğimiz, zaten biz çeviri yaptığımızda çevirinin, Harika bir metafor bence felsefi açıdan, bir yerden başlayan, bir dilden başlayan, ulusal bir dilden başlayan ama eş zamanlı olarak diğer dillere doğru giden, diğer diller içerisinde de varlık kazanan, yani çeviri bizim eş zamanlı olarak evrenseli yakalayabileceğimiz de bir ortam doğrusunu söylemek gerekirse, Rikör tam da bunu yani bunları ben Rikör'de buldum, birazcık da yaşadığım sorunu bir, Batılı figür üzerinden söylemeyi de kendimce anlamlı buldum, biraz da zorunlu buldum. Ee, belki sebebini sorarsanız yine açarız. Ben de bir, bir ufak şey parantez açabilir miyim ilave etmek için? Yani bu mesela sizin Derrida'dan Caputo'ya Dekonstrüksiyon ve Din adlı kitabınız da ...yabancı dillere çevriliyor mu... ...yani bu çevri, çeviri... ...edimi <gülüyor> bu şekilde gerçekleşiyor evet. mu... ...bir bunu sormak evet. istiyordum... ...çok önemli evet. bir nokta yaptığınız bir şey, evet. şeyiniz... Evet. ...bir de buna bağlı olarak... ...yani çok... Bağla, ...uzaktan bağlantılı gibi görünecek ama... ...yani bu... E, ...sözünü ettiğiniz işte... ...tek taraflı düşünmek dediğiniz... ...batılı e, düşünürler üzerinden... Bakma alışkanlığının Ayrıca bir daraltıcı Düşünce tembelliği diye Benim adlandırmak gayet istediğim tabii. bir şey de yaratıyor mu acaba gayet Bu tabii, çok problematik bir durum ben çok güzel bir soru yani Hakikaten teşekkür ederim i̇şte. Aslında buraya gelmeden nasıl bir söyleşi olacağını Deri de der ki Yani sürpriz gibi düşündüm Aslında hani bir hazırlık yapayım mı Bundan yıllar evvel yazdığım 3-4 yıl önce yazdığım bir metni tekrar gözden geçireyim mi Hazır huzur presence'la mı geleyim yoksa kendimi söyleşinin kendisinin bırakayım diye düşündüğümde dedim ki zaten usta isimlerle bir araya geleceğiz bizde tutukluk olsa bile onlar ee, söyleşiyi açacaklardır diye düşündüm. Sizin sorunuz bana tam da bu vesileyi verdi. Ben bundan iki yıl kadar önce yurt dışına bir araştırma projesiyle gittim. Araştırma projesinin temel sorusu Türkiye'deki felsefe faaliyetleriydi. Acaba Türkiye'deki yapılan felsefe faaliyetleri uluslararası dilde ne tür yankıları var diye. Doğrusunu söylemek gerekirse bir süreyle yurt dışında kaldım. Benim için önemli bir hayal kırıklığıydı. Onu ifade etmek isterim. Sanki Türkiye denilen coğrafya dünyadaki felsefe faaliyetleri açısından parantez alınmış gibiydi. Şimdi buradaki sorunu bir örnek vererek açmak isterim. Mesela bugün Afrikan Filosofi diye dünya çapında yayınlanan uzun yıllar yayınlanmış olan dergiler var. Kore felsefesine dair metinler var. Çin felsefesine dair metinler var. Ama Türkiye coğrafyasındaki olup biten hareketlere dair bir metin yok. Bir başka husus bununla yine paralel düşünebileceğimiz Türkiye'nin aslında yurt dışına kazandırdığı felsefeciler var ama onların da belli bir anlamda önemsenmediğini gördüm. Bunlardan birisi Arda Denkel'dir. Analitik Arda tarzda Denkel. felsefe yapan veyahut geçenlerde geçen yıllarda vefat etmiş olan İlham Dilman'dır. Ee, ama bunların da yine içinde yer aldıkları bağlama çok fazla bir şey katamadıklarını gördüm. Şimdi peki... Ee, yine bununla bağlantılı düşünebileceğimiz birkaç anekdot daha vermek istiyorum. Önceki yıllarda Kültür Bakanlığı'nın bir e, şeyi oldu, bir teşebbüsü oldu. Türkiye'deki yayınları şey yapalım, e, yurt dışındaki dillere kazandıralım dediğimizde o zaman mesele şu. Hangi felsefe metnimiz var, hangi felsefi tekst var ki bu metni biz batılı bir dile çevirelim, onu hak eden, hangi felsefi metinlerimiz var diye sorduğumuzda doğrusunu söylemek gerekirse burada da birazcık tutukluk yaşayacağımız bariz görünüyor. Bizim bu noktada en fazla tutamağımız edebiyat gibi görünüyor. Yani Turgut Uyar'ın şiir ya ikinci yeni şiirleri de bu sefer o şiirleri de bir başka dile çevirdiğinizde onları da çevirmek kendi içerisinde sorunlu. Şimdi burada şunu bu bütün bu anekdotlar arasında şunu söylemeye çalışıyorum. Ya yani Türkiye henüz edebiyatta olduğu gibi felsefi özgün meyvelerini buradaki ifadeyle söylersek otantik olan meyvelerini henüz verebilmiş değil. Bunun çabaları var. Çeviri faaliyeti bunun en güzel şeylerinden birisi. Muhtemelen ilerleyen yıllarda olacak. Bunu çok önemli bir husus olarak görünüyorum. Yani o itibarla henüz kendi eserimin bir yabancı dile çevrilmesini çok, hani kendim için düşünemediğim bir hayal. Hani çok üst düzey felsefi ustalar olması lazım ki onların eserlerini kazandırabilelim. Peki, bu bizi başka soruya götürecek. Edebiyat niye bizim acaba çok temel bir tutamamız oluyor diye sorarsanız, niye Tartışırsınız beğenirsiniz beğenmezsiniz ama evrensel dilde yazan yazarlarımız Orhan Pamuk gibi Elif Şafak gibi e, nihayetinde onların da evrenseli açılan yolun edebiyattan geçmesi bizde felsefi anlamda önemsediğim hususlardan birisi. Bu da bize şunu gösteriyor yani felsefenin eğer Türkiye'de özgün bir tarafı olacaksa farklı bir tarafı olacaksa bu taraf öyle ya da böyle bir şekilde edebiyata değen ...bir taraf gibi görünüyor. Ve yine benim burada ele aldığım Deridan'ın ve Polrukör'ün... ...edebiyata dair metinler neşretmiş olmaları... ...iyi bir Proust yorumcusu olmaları... ...bir Beckett yorumcusu olmaları... ...hiç de tesadüf değil bu evet. anlamda. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin güçlü bir edebiyat... Geçmişi var, geleneği var ee, ve bu gelenekle eklemlenen, bu gelenekle angaje olan oraya bağlanan bir felsefi etkinlik de fevkalade anlamlı ve üretken olur diye düşünüyorum. Mesela Türkiye'de tutulan iki tane felsefecinin, şeyin edebiyatçının da e, bir kısım şeylerinde yine felsefe kökenli olmasını da ayrıca önemsiyorum bu anlamda. Mesela e, Oruç Aroba aslında Ankara. Hacettepe felsefeden doçentken bırakmış bir isim. İhsan Oktay Anar İzmir'de ilk çağ felsefesi hocası. Bu seriyi belki şey yapmak mümkün felsefeciler üretebildiklerinde yani yine felsefecilerin de kendi dillerini edebiyat vasıtasıyla kurduklarını görüyoruz. Şimdi... Edebiyatın da öyle bir tarafı var ki tartışmayı açtığımız mesele açısından edebiyat için gelenek çok önemli bir şey. Geleneğin ona verdikleri kavramlar, imajlar, yer yer geleneğe rağmen de olabilir edebiyat. Ama rağmen olduğunda bile, geleneğe karşıt olduğunda bile yine onun kafasında, Deridan'ın ifadesiyle söylersek, hayaletselliğinde, imaj, imajında yine bir yer var. Bir yere karşı yani yine gelenek orada negatif de olsa bir işlev görüyor. Bunun bize ima ettiği husus, Felsefe faaliyetlerinin, düşünme faaliyetlerinin bir şekilde geçmişte kalanla bağlantıya geçen, onunla bir bağ kurmaya çalışan bir yönünün olması gerektiği. Bu bağ da tabii ki geriye dönüş şeklinde falan Türkiye'de vehmedildiği kesinlikle değil. Bu dinamik bir bağ. Tam da çeviri fikrinin, çevrim fikrinin, çevren fikrinin ima ettiği üzere hmm. oraya doğru giden ama oradan tekrar dönen. Yani hani o dönüşü tamamlayabilme, hermönetik daire dersek o dairenin sürekli olarak dinamik bir şekilde çevrilebilmesi. Türkiye'de bu çevrilebilmeyi, bu çevirimi tamamlayamıyoruz. Çeviri bir yerde kalıyor. Bir yere giden ama oradan biraz daha ilerleyemeyen, kendi kendini aşamayan, ilerletemeyen bir düşünme etkinliği ortaya çıkıyor. Toparlarsam yani hani sizin ilk sorduğunuz soru bana böyle bir dolayım yaptırdı... Kuşkusuz bizim için bir kıvanç kaynağı olur bir metni, yabancı dilde görmek ama henüz bunu düşünmek için ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir şey olsa bile daha erken metinler var, daha olgunlaşmış. Bunun için Türkçedeki felsefeyi düşünmenin epeyce bir yol kat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Henüz kavramlarımız tam anlamıyla oturmuş değil. Ama uzun vadede bunun da mümkün olacağını zannediyorum. Benim çok Yaralı da olduğum bir yer doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü başka insanları, düşün insanlarını bir başka dilde üretmek güzel bir etkinlik. Ama bunun tek taraflı olması e, hakikaten birazcık zorlayıcı e, ve yer yer trajik olan tarafları da var. Yani hani burada benim zaman zaman değindiğim eğer sohbeti buradan yine devam ettirirsek... Türkiye 1933 yılında biliyorsunuz bir üniversite reformu gerçekleştiriyor. Bu üniversite reformundan aslında felsefede kısmetini alacaktır. O dönemde kapatılan bir felsefe bölümü var. Yeniden açıldığında Hans Rehinbach gelecektir Türkiye'ye. Şimdi bu güzel bir şey. Uluslararası bir çapta felsefecinin İstanbul Üniversitesi'nde ders vermesi. Fakat siz tek taraflı bir şekilde sadece o dönemde, Neo pozitivist dediğimiz Viyana çevresine mensup olan bir felsefeciyi getirdiğinizde e, bu Türkiye'de bir problem olacaktır. Ne anlamda? Hans Rehinbach geldiğinde mesela o dönemde felsefe kütüphanesinde olan Bergson'a ait eserleri e, edebiyat kütüphanesine yollatacaktır. Çünkü onun geldiği felsefe geleneğinde edebiliğe ve edebi olan tarza e, yer yok. Şimdi ben bunu çok travmatik bulurum. Ne anlamda? Hans Rehinbach'ın aslında bir öğrencisi var. Musret Hızır. Diğer bir öğrencisi de geçen yıllarda vefat etmiş olan Füsun Akatlı'dır. Şimdi o kadar trajik bir taraf var ki hem Nusret Hızır'ın Türk Dil Kurumu'ndan denemecilik ödülü alacaktır. Felsefeci yani analitik felsefecinin yanında yetişmiş bir felsefeci. Aynı zamanda Füsun da aslında bizim önemli bir edebiyat eleştirmenimizdir. Şimdi ben bunu çok ironik görürüm. Yani siz e, analitik olan bir bağlamda olsa bile e, yani öyle bir... Yani tırnak içerisinde toprak ifadesini kullanmak şimdilerde çok şey, moda bir ifade ama e, ister istemez o topraktan nasıl bir e, eser ortaya çıkacağını da dikkate almanız lazım. Türkiye'nin içinde yer aldığı coğrafyada e, ortaya çıkacak eserlerin bir şekilde edebiyatla alakalı olacağı anlaşılıyor. Bu toprağa belev ki analitik bir tohum ekin fark etmiyor, tutmuyor yani hani burada doğrusunu söylemek gerekirse. Bunun ben birazcık unutulduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu unutmayı unutmayla sorunu olan e, en fazla bizde edebiyatçılar gibi görünüyor. E, yine en olgun eserlerini eserlerimizin edebiyatta olması Oğuz Atay gibi efendim Oğuz Atılgan şey Yusuf Atılgan hmm. gibi isimlerinde olması veyahut da geçmişe doğru gittiğimizde e, Kürt mantolu Madonna gibi efendim isimselattlerin e, şeyin olması, ailenin olması tesadüf değildir. Ama e, Oradaki kahramanların da sürekli intihar eden kahramanlar olması da yine bir o kadar da üzerinde düşünülmeye değer bir husus. Yani arayış var ama bu arayış kopan bir arayış, kesilen bir arayış. Devam eden, yine benim geldiğim bağlamdan söylersem tekamül eden bir anlayış gibi görünmüyor, kesik görünüyor. Kesik olmasında bir sorun yok. Mesele bunların çoğul olmaması. Yani hep... Yani batıya da gittiğimizde tek tip gidiyoruz, doğuya da geldiğimizde tek tip yapıyoruz. Problem bu. Yani Hans Reimbach gelmeliydi ama yeni bir felsefe bölümüne gelmeliydi mesela. O zaman çok farklı bir Türkiye'de farklı gelenekleri, farklı sesleri görme fırsatımız olurdu. O zaman çok farklı anlamlı Samuel Beket'in çıktığı bir bağlamda farklı edebiyatçılar çıkabiliyorsa bizde de yani hem hiçliğe vurgu yapan hem negatifliğe vurgu yapan ama hem de pozitifliğe vurgu yapan bir bağlam olurdu. Siz bu karşıt kutupları ihmal ettiğinizde ya hep tek taraflı evrenselliğe vurgu yapan ya da tek taraflı bir şekilde ulusallığa vurgu yapan bu ikisi arasında kaybolmuş bunu yaptığınızda da özgünlüğünü kaybetmiş. Ve yoksullaştırıcı da ve çok ideolojik düşünce. ideolojik yani. Evet çok önemli bence de o. ideolojik hakimiyetin kuraklaştırdığı, evet. çoraklaştırdığı ve bir evet. düşünce zafı da. Evet. Ortaya çıkıyor. Düşünce evet. tembelliği derken biraz da kısmen de bunu kastetmeye Kesinlikle. çalışmıştım. Evet. Bir ara verelim mi? Ben... Ben araya girmeden Halil Bey güzel e, müzik e, listeleri hazırlıyordu. Ben de merak ediyorum doğrusu ne çalar yani e, arada. Evet bizim artık <gülüyor> gelenekselleşmiş olan şeylerimizden biri. E, Hot Tuna'dan dinleyeceğiz. Bu da epey uzun bir süredir çalmadığımız evet. bir grup. Evet. Death Don't Have No Mercy. Ölümün. <gülüyor> Meskimi bir Evet, blues parçası, Tabii, evet. Blues bir sokak vayız aslında. Ama biz vayzin, ee, onun bestesi mi diye Blues Blues'ta çok anonimdir de. Çok, evet. Ama evet. Hatun'a da çok iyi yorumlamış. Evet, Hattuna'dan dinliyoruz. Şimdi böyle bir ara vermiş olduk. no mercy in this land I said death don't Don't give it time to get in this, in this land Well, now, death don't give me time to get in this land Say to this man, well, come to your house and it won't stay at all But I don't know when your family will be gone Evet Hot Tuna'dan Death Don't Have No Mercy adlı orijinal blues parçasının bir bölümünü dinledik. Ve şimdi devam ediyoruz Cuma Adlı Adamlar programına. Açık Radyo'dasınız 94.9 Cuma Adlı Adamlar'da konuğumuz Recep Alp Yağıl kendisinin birbirinden ilginç 3 kitabı var elimizin altında. Birisi Wittgenstein ve Kierkegaard'dan hareketle din felsefesi yapmak adını taşıyor, başlığını taşıyor. İz Yayıncılıktan çıkmış. Eee kitapların hepsi İz'den. İz'den evet öyle evet, bir şey izlen. oldu. O da iyi. Şimdilik anlaşıyoruz. Evet. Yani benim aklıma hep Orhan Pamuk gelir. Ya yani ben iletişimde kendimi evimde gibi hissediyorum falan diyor bazen. Şimdilik öyle bir diyalog evet. oldu bilmiyorum zaman ne gösterir yani İyi bir yayın başlar. Evet. evet yani daha önce de bazı evet. kitaplarını evet. cal e yerlerinden aldım. Eksik evet. evet. olmayın yani, yani benim için de bir ayrı bir ayıp tabii size bunu göndermemiş evet. olmak <gülüyor> onu da söylemiş olayım yani hani ben müsaadeyle künyeyi de tamamlayayım bir ikinci kitap elimizde Paul Ricœur örneği üzerinden bir soruşturma alt başlığıyla Türkiye'de otantik felsefe yapabilmenin imkanı ve din felsefesi başlığını taşıyor Recep Abiyal'ın ikinci kitabı. Bir üçüncüsü de biraz önce de biraz üzerinde adını etme fırsatı bulduğumuz Derridadan Kaputo'ya Dekonstrüksiyon ve Din adında bir kitapta. Hepsi iz yayınlarından yayınlanmış. Siz doçentsiniz değil evet, mi? Evet, evet hocam. Bütün ha kitapların hakkını vermemiz e, bir saate mümkün değil. E, bir saat e, felsefesinin çok sınırlı bir zaman aslında. Estağfurullah. Estağfurullah. Fakat e, özellikle Derida'nın yeni çıkmış bir kitap da var. In Almont'un. Evet. Onunla evet. birlikte bir kez daha sizi konuk ederiz ve Derida'yı... Estağfurullah. Estağfurullah. Zevkle keyif alırım. Şimdi bir soru daha sorayım ben size. Deminki söylediğinizle çok ilgili. 1899, 1986'da yapılmış bir simpözyumdan söz ediyorsunuz orada. Felsefe üzerine yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> üzerine. <gülüyor> evet. Felsefesinin orada sunulan tebliğlerde bir ortak bir yön var yaygın bir eğilimi yansıtıyor aslında evet. e, felsefenin gelişememiş olmasının Türkiye'de bilimsel olmamasını ya da bilimle bağlan bağlam, bağlam bağlantısının pek sağlam olmamasından evet. yakınılıyor. Aslında felsefeyi bir bilim dar anlamda, bir bilim saymak da bir çok indirgemeci bir tutum değil mi? İşte bir felsefeyi bilim olarak kabul eden John Sirle ilgili çok evet. sert bir eleştirisi var Vatimo'nun şunu evet. elinden ödül alıyor. Felsefe bilim, <gülüyor> ne, felsefede nesnellik evet. bilimsel hakikat evet. arayışı olmaz. Evet. Evet. Bu çok indirgemeci bir tutum değil mi? Felsefeyi böyle şey yapmak. Ben size kesinlikle katılıyorum yani dediğinizi. Ben yani sevdiğim kavramlardan birisi aslında Paul Ricoeur'ın o son bölümü kullandığım kavramlardan birisi. Her türden V'nin önünü açmak, vavla düşünmek yahut da Türkçedeki ifadeyle söylersek ile düşünmek. Felsefe öyle bir etkinlik ki sürekli bir başka şeyle olduğunda anlamlı hale geliyor. Bilim bu tarzlardan sadece birisi. Yani onu tek başına aldığımızda, tek başına hakim hale getirdiğimizde ortaya daha sönük bir durum ortaya çıkıyor. Oysa felsefe edebiyat ile de olabilir, bilim ile de olabilir, sanat ile de olabilir, sinema ile de olabilir, başka dallarla ile de birlikte olabilir. Bunlar böyle olduğunda son derece anlamlı ve üretken etkinliklerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. E, çağdaş dönemdeki filozoflara baktığımızda tırnak içerisinde şöhret sahibi olmuş filozoflara baktığımızda kabul görmüş filozoflara baktığımızda bunun tam da böyle olduğunu görüyoruz. Mesela bunlardan birisi aslında özdür. ...çok güzel bir şekilde Felix Guthrie ile beraber... ...Felix Guthrie da aslında tırnak içerisinde... ...bilim meşrepli olan birisi... ...Cilde Loz birazcık daha farklı bir meşrepten gelen... ...her ikisini çok güzel bir şekilde sentezlediklerini... ...felsefeye dönüştürebildiklerini görüyoruz... ...yani bilimsel kavramları da... ...felsefi bir bağlamda kullanıldığını görüyoruz... ...ama eğer şu söylenilirse... ...sadece felsefe olacak... ...ama bu felsefe sadece bilim destekli olacak denildiğinde... ...bu kısır bir felsefe oluyor yani kısır bir felsefe oluyor derken felsefenin doğasında işin en başından itibaren olan öyle bir taraf var ki metafizik bir taraf var. Yani bu kaçamadığımız bir şey. Yer yer felsefe evet bu metafizik alanda tıkanmalar yaşıyor, ilerleyemiyor. Ama bu tıkanmalara rağmen bu tıkanmaların hiçbirisi metafiziği yok saymak, geçersiz saymak için yeterli değil. Mutlaka metafizik dediğimiz felsefenin metafizik doğası sürekli kendisini hatırlatıyor. Viyana çevresi bu e, bilim destekli olan felsefeyi en fazla vurgulayan e, felsefe çevresi Wittgenstein yani erken dönem Wittgenstein gibi sonra Russell gibi, Carnap gibi, Ansmath gibi, çok sayıda ki en son Eric Ayer gibi filozoflar tarafından felsefe mutlaka bilim destekli yapılmalı. Felsefe dediğimiz şey metafizikle uğraşmamalı çünkü metafizik anlamsızdır dediğimizde aslında e, tam da bu felsefenin yapıldığı bir bağlamın ardından İkinci Dünya Savaşı'nın gelmesi e, çok ironik olmuştur. Yani felsefi anlamda İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tekrar e, kıta Avrupa'sında metafiziğin <gülüyor> dönüşü diyebileceğimiz bir bağlam ortaya çıkacaktır. Yani öyle ya da böyle e, felsefenin doğasında metafizik var. Az önceki tartıştığım bağlamla da bunu paralel kurarsam Hans Rehnbach geldiğinde aslında onun bilimsel felsefenin doğuşu diye çok meşhur bir kitabı var. Cemal Yıldırım vasıtasıyla Türkçe'ye kazandırılmış olan çalışması orada metafizi eleştirecektir. Türkiye'de de o gelenekten geldiğinden yani aslında tırnak içerisinde pozitivist, ve bilim felsefesi yapanların gelenekli bir sorunu var zaten oraya eklemlenmek istemiyor orayı görmek istemiyor parantez almak istiyor silmek istiyor ama buradan da baktığımızda böyle bir felsefenin de Türkiye'de belli bir anlamda bugün Hans Rehinbach'ın aslında Türkiye'de kelimenin tam anlamıyla bir takipçisinin olmaması da ironik bir durumdur yani metafizi ihmal ederek metafizik soruları ihmal ederek evet kısa süreli felsefeler yapabiliriz yani eğer zamanın ruhu bilimden yanaysa böyle bir felsefe yapabiliriz. 1930'lar bunun için çok müsaitti. Neopozitivist çevrenin çok hakim olduğu dönemler bunun için müsaitti. Ama çok kısa bir zaman sonra tıkanma olacaktır. Ki günümüzde alabildiğini sizin dediğiniz anlamda Vattimo'ların vesairelerin geri dönüşü dediğimiz bir bağlamla karşı karşıyayız. Ki ben Wittgenstein'e o açıdan yani Wittgenstein çalışmasını da son derece ironik bulurum. E, Wittgenstein'in ikinci dönemi, erken dönem Wittgenstein, Traktatus'taki Wittgenstein, sadece dilin sınırlarında kalan Wittgenstein, e, bunun yeterli olmadığını sonrasında fark edecektir. O anlamda Wittgenstein metaforu, erken dönem ve geç dönem Wittgenstein, sonradan tekrar metafiziği önemseyen, Wittgenstein. Bu sorunu anlaşılır kılmak açısından bence önemli bir durum. Ama buradan hareket de yani yapılan eleştiri ve söylenen vurgu yanlış anlaşılmamalı. Mutlaka bilim felsefe olmalı anlamlı. Ama bütün mesele bu bilimi, bilimsel tarzı, bilimsel felsefe tarzını mutlaklaştırmak ve tek doğru felsefe tarzı olarak söylemek sorunlu görünüyor. Bunun ben ilginç bir örneğini yine izninizle söylemek isterim. İlham Dilman Mesela önemli bir felsefeci, analitik felsefede hani Türk felsefeci olarak iyi yerlere gelmiş bir isim ama yine o geldiği yerde bir yerde sınırlı kalıyor. Türkçeye çevrilen bir çalışması var, Sevgi üzerine diye aslında önemli bir çalışma. Ben şimdi şunu merak ediyorum, Sevgi üzerine Kierkegaard'dan, Simon Veil'den ya bütün dünya düşünürlerinden Sevgi üzerine parçalar var ama bütün dünyanın Sevgi düşünür olarak okuduğu Mevlana'dan mesela bir yer yok bu benim için tam da anlatmak istediğim sorunu görünür kılan bir şey yani yine sadece belli bir tarz felsefede kayboluş onu mutlaklaştırışta kendi içerisinde tıkanmayı kurmayı kurumsallaşma tabirinin öyle bir şey kurumsallaşmak hani felsefi olarak kurumsallaşmak iyi ama kurumsallaşma kurma kelimesinden mi geliyor kurmak kelimesinden mi geliyor e, üzerinde düşünmek lazım. Hani kurumuşluğu da yani kısırlığı da beraberinde getirebiliyor e, maalesef. Bir de demin söylediğiniz bir şey daha hatırlattı bana Ömer Madden da söylediği. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle insani bilimlerin evet. o humanistik geleneğini canlandırma çabası var. Evet. Belki Gadamer'de özellikle onun söylediği bir söz var. yaptı bir ayrım vardı o aslında. Beşeri bilimlerle, insani bilimlerle evet. doğa bilimlerinin bilgisi farklıdır diyor. Evet. Hakikati farklı diyor. O ayrımı da yapmak lazım. Yani Kesinlikle. Felsefe illa mutlaka bilgi felsefesi olacaktır diyenler bu ayrımı göz ardı ediyorlar. Mutlaka. Dediğimde. Çünkü artık bilim felsefesi bilim felsefesi olmaktan çok başka e, branşların da meşruiyetini sorgular bir hale gelmiş. Evet. Mesela bizde psikolojinin kuruluşu aslında bilimsel bir faaliyet. Mutlaka istatistiği kullanmalısın. Tekrarlanabilen ve yargılar çıkarabildiğimiz kanunlaştırılabilir bir Doğanızın olması lazım. Sosyoloji böyle düşünülmüştür. Ekonomik keza böyle düşünülmüştür. Mutlaka bu branşlarda yani evrensel yasaların arandığı ve tekrar edilebilir, hesaplanabilir, öngörülebilir durumların olduğu bir bağlam ve bilim bunu zorlamıştır bir anlamda, dikte etmiştir. Oysa felsefenin alanı tam da öngörülemeyen, hesap edilemeyen, bazen hesapları bozan, Mutlaka sürpriz ki ben insan kavramı birazcık da böyle görüyorum. Yani her zaman hesaplanabilir olmayanın gerçekleşme ihtimali vardır doğrusunu söylemek Ondan gerekirse. Yani. Bilim dikte etmiştir ama bugün geldiğimiz noktada bu son derece başarısız bir girişim olduğu anlaşılıyor. Tekrar edebiyat bölümlerinin canlanması, karşılaştırmalı disiplinlerin giderek artması, kültürel çalışmaların artması bunun göstergesi diye zannediyorum. Ben de bir ufak bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi özellikle Halil'in de bir süreden beri bu Cuma adlı adamlar programını felsefe ağırlıklı olarak Eksip odaklı yapması yani. <gülüyor> çok benim şahsen cehaletimi de ortaya çıkarıyor Eksip ama aynı zamanda şunu da fark etmeye başladım. Yani Türkiye'de çok son dönemlerde son ne bileyim 15-20 yıl belki böyle bir dönem söylenebilir mi bilmiyorum. Ciddi bir yayın anlamında da evet. işte konferanslar, dergiler, tartışmalar anlamında da büyük bir ilgi evet, odaklanması olduğunu gösteriyor felsefe üzerine. Kitaplar da anlayabildiğim kadarıyla satılıyor, okunuyor evet. ve üzerinde de tartışma yapılıyor. Evet. Peki bu neye bağlıyorsunuz? Bu yeni bir e, oluşum mu? Yok, bine, buna bağlı olarak şey de insanın aklına gelen bir soru. E, bu, bu bölge, coğrafi bölge çok sayıda düşünce akımının... E, evet. ...çok eski Yunan'da, Kadim Yunan'da eski filozofların da... E, ...çok at koşturduğu tabir caizse bir yer ama... Bir türlü sizin de hep ifade ettiğiniz gibi güdük kalmış da bir tarafı var. Yani biraz önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi işte mevlanayla ile bir türlü yeterince birilerinin alanı sayılmış Mevlana mesela. Ve bir türlü ya batı ya doğu ikisinin evet. bir gidiş geliş bir sizin sözünü ettiğiniz bir çevrim meselesi gerçekleşememiş. Şimdi böyle bir umut olabilir mi diye de insan bu yeni ilgiyle. E, duruyor. Ne diyorsunuz? Ben kesinlikle katılıyorum size yani hakikaten ciddi bir canlanma var. Bu başka alanlardaki canlanmalar ve iyileşmelerle birlikte de düşünülebilir. E, bununla bağlantılı da tarihe referansınız da hani buraya tekrar geri dönmek üzere tarihe referansınız da ben önemsiyorum. Zaman zaman ikça felsefesi derslerine girdiğimde ben mutlaka e, arkadaşlara Efes'i görmeleri gerektiğini evet. e, yani Milleti Milletli Talesi Efesli Heraklitosu e, şeklinde Fisagor'u veyahutta da Ariston'un Çanakkale'deki Behram Kale'nin şu an tam adını hatırlayamadım. Şimdi aklıma Aristo çünkü genç gençliğinde geliyor. olsa geliyor yani hani evet. bunları metafor olarak hem önemsiyorum hatta ana Anadolu'nun kendisini de bir geçit metaforu olarak düşünüyorum. Aynen, yani aynen. hani tam da çevirinin olduğu, çevirimin olduğu çok farklı kültürlere ve şeylere yataklık etmiş olmasını önemsiyorum. Yani bu şunu gösteriyor ki bu coğrafya e, her zaman düşünmeye ve tefekküre güzel şeyler yapmaya müsait. Bugün de e, bütün bu olup bitenlerin e, haberini görebiliyoruz. Bir de ben bu tarz e, okuma faaliyetlerine de mesela diyelim ki niye Türkçe'de analitik felsefe çok fazla kendisine yine bu bağlam içerisinde çok fazla yer bulamıyor. Yani bulmaya çalışıyor ama diğer kıta Avrupası felsefesi dediğimiz gibi Derida'da, Delözde, Rikör'de ve diğer düşünürlerde Foucault örneğini gördüğümüz bir şeyi burada oluşturamıyoruz diye sorarsanız, öyle zannediyorum ki bu kıta Avrupası düşünürlerinin en fazla bize verdiği şeylerden birisi, fırsatlardan birisi dışarıda kalmışların, adı unutulmuşların, çevreye çevrede kalmışların, Merkeze taşınamayanların hapsedilmişlerin yani Foucault'un metaforuyla söylersek kendi dillerini azınlık gibi görünen tırnak içerisinde bütün bunların kendilerini ifade etmelerini imkan tanıması. Bu düşünürlere olan ilgiyi de birazcık tırnak içerisinde tamamen sosyal bir ihtiyaca bağlamak istemiyorum ama bununla da bağlantılı görüyorum. E bunun yanında hakikaten çok sayıda yeni açılan felsefe bölümleri de var. Bir de ben yani şunu... Mesela andığım örneklerden birisi, e, klasik bir örnek vermek istiyorum sorunumu açmak açısından. E, tarihte Yusuf Akçura ile Mehmet İzzet karşı karşıya geliyorlar. Birisi işte biliyorsunuz Milliyetçi Camii'nin önemli bir düşünürü. Mehmet İzzet de bizdeki ilk felsefecilerden birisi Almanya'da kalmış vesaire. E diyor ki neyle uğraşıyorsun diyor Yusuf Akçura Mehmet İzzete. Diyor ki ben felsefeyle uğraşıyorum. Yusuf Akçura da ona diyor ki ya bize felsefeci lazım değil demirci lazım diyor. <gülüyor> Şimdi yani buradan da anlaşıldığı kadarıyla biz hani felsefeden hep pragmatik Günü birlik işimize yarar cevaplar bekliyoruz. Oysa felsefenin vereceği cevaplar uzun vadeli olacaktır. Yani birazcık da felsefenin ortaya çıkaracağı metinler için bazen bir asırlık zaman dilimi çok fazla da uzun bir zaman dilimi olmayabilir. 10 yıllar, 15 yıllar bir düşünce faaliyeti için bir felsefi metnin ortaya çıkması için çok kısa zaman dilimleridir. Yani daha uzun zaman dilimlerini birlikte düşünmek lazım. Öyle zannediyorum ki sizin işaret ettiğiniz bu gelişmeler yoğunlaştıkça bu çeviri faaliyetleri, okuma faaliyetleri ortaya çıktıkça e, ki ben açık radyoda bu süreçlerin bir parçası olarak görüyorum. E, ilerleyen evet. zamanlarda tekrar bu çevrelerde kendi düşünürlerini, kendi özgün isimlerini daha ileri düzeyde. Hani yok da demek istemiyorum. Hani tamamen Tabii, negatif bir diskurda kardeşim. hani negatif bir diskur kullanmak istemem. Kuşkusuz önemli düşünürler var. Ama bunların daha da ilerlemesi, daha özgün felsefi metinlere dönüşmesi birazcık da uzun zamanlı olacak bir şey. Ama bunlar da onun habercisi rahatlıkla diyebiliriz. Evet bu, bu arada açık radyo dediniz. Tabi ilk daha artık 18. yılın içindeyiz. Epey de olmuş geriye dönüp bakınca şaşırıyor insan biraz. Nasıl ayakta kaldık evet, diye. Tabii, evet. Ve ilk başlangıç günlerinden beri biraz önce sözünü ettiğiniz felsefeci ve edebiyatçılardan Oruç Aroba Arkadaşımız evet. diyor kendisine bu radyo böyle bir radyo kuruluyor ve felsefesiz olmaz dedik ve evet. onu evet, çok... en başından beri felsefe programları da olmuştur. O çok açıdan anlamlı, da iftihar edebiliriz. Çok yani. anlamlı bence yani evet. Peki bir soru daha sorular genellikle pek tek kitaptan oldu ama Paul otantik felsefe yapma açısından bazı potansiyeller sunduğunu söylüyorsunuz. Evet. Hı -hı. Onlar, bir, demin de açıkladığınız birisi çember kavramı. E, di, disiplinler arası bir diyalog kurduğunu söylüyorsunuz. Avrupa merkezçilikten kısmen uzaklaşabildiğini evet. söylüyorsunuz. <gülüyor> e, neydi, bu imkanları biraz açalım mı? Çünkü onlar kitabın temelini, omurgasını oluşturuyor. Evet mutlaka. Ya söylediklerimi ifade etmek için Paul Rüker bana çok güzel bir merdiven sundu. Çok güzel bir araç sundu. Hem de Paul Rüker'e malumunuz bu sıralarda Türkçe'de yoğun bilgi de var. Temel metinlerinin kazandırıldığını biliyoruz. Zaman ve anlatı başta olmak üzere. Başkası olarak ben başta olmak üzere. Çok sayıda eseri de Türkçe'ye kazandırılmış durumda. Polikörü kıta Avrupası felsefecileri içerisinde farklı kılan, birazcık daha farklı kılan bir yön var. Bu yön önde birazcık daha belirgin. E, felsefe tarihçileri Paul adlandırmak istediklerinde ona aslında ara bulucu bir felsefeci diyorlar. Mesela <gülüyor> baktığınızda analitik felsefeden de temalar bulabiliyoruz. Kıta Avrupası felsefesinden de temalar bulabiliyoruz. Edebiyattan temalar bulabiliyoruz. Bilim felsefesine dair metinleri var. Bunun yanında e, benim yine bir ilahiyatçı olarak dikkat çekmek istediğim yönlerden birisi Paul dini metinlere dair yorumları da var. Bunu da ben önemsiyorum. Yani otantik felsefe yapılırken Türkiye'de yani bugünlerde bunu söylemek belki daha kolay ama eskiden buna vurgu yapmak bence kanaatimce zordu. Düşünmenin dinle çok negatif bir şeyi var. Yani felsefeden sadece edebiyat sıyrılmamış belli bir dönem. Es zamanlar olarak din de ona soğuk ve yabancı olarak düşünülmüş. Bunu da ben kendi adımda, açımdan sorunu görüyorum. Paul Rüker'e baktığımda bütün bu unsurları hep birlikte söylememe imkan tanıyan bir durum var. Mesela Paul Rüker'ün Thinking Biblically diye kitabı düşünmek, kitabı mukaddes ettiğini düşünmek diye, aynı zamanda kitabı mukaddese dair yorumları ve yorum faaliyetini ele alan metinleri var. E bunlara da vurgu yapmak istedim. Mesela İslam düşüncesi söz konusu olduğunda güçlü bir hermenitik geleneği var. Tefsir geleneği var. E buna niçin mesela düşünce insanları, Türkiye'deki düşünce faaliyetini yapan e, düşünce adamları dikkat çekmemiş olsunlar? Oysa az önce yine e, Halil Hocam sizin dediğiniz gibi hem Gadamer'de hem Polrikel örneğinde hermenitik bir dönüşten de bugün çağdaş felsefede söz ediyoruz. Evet. Yorumlayıcı dönüş, yoruma dönüş. E, yani Kitab-ı kaddesi ait olan, mesela e, dinsel bir bağlama ait olan bir kavramın, e, anlama kavramının, yorumlama kavramının tam da felsefenin e, tam merkezine gelen bir kavram olduğunu görüyoruz. Benzer bir şey aslında bizde de var. Biz niye bunu yapamamış olalım? Şimdi bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle. Heidegger'e evet. baktığımızda Heidegger'in aslında yetiştirdiği çok sayıda düşünür var. Veyahut da Heidegger'e borçlu olan düşünürler var. Almanya'da baktığımızda Gadamer bunlardan birisi. E, İtalya açısından baktığımızda... ...Vattimo bunlardan birisi... E, ...Fransa açısından baktığımızda... ...Paul Ricoeur bunlardan birisi... ...keza Amerika açısından baktığımızda... E, ...Richard Rorty bunlardan birisi... ...yani oh, bir şekilde... Han Han Han A A A dedi. ...Anna Arendt keza... ...yani Hı. bu isimleri artırmak mümkün... ...peki burada sorun şu... E, ...bizden Heidegger okuyan insanlar yok mu? Elbette ki var... ...Heidegger'in dersini dinlemiş olanlar da olabilir... ...keza varlık ve zaman dilimizde... ...ama mesele burada... ...mesele şu... Niçin Heidegger diğer düşünürler üzerinde bırakmış olduğu yaratıcı etkiyi güç yani o doğurgan etkiyi bizim düşünürlerimizde bırakamıyor? Aynı metni okuyoruz, aynı filozoflarla karşı karşıyız, ama bizde olduğunda sanki sönük kalan bir taraflar oluyor. Ben bunu birazcık diğer düşünürlerin kompleksiz olmasına bağlıyorum. Mesela Vattimois zamanlı olarak din meseleleriyle de uğraşan. E, din meselesiyle uğraşmak demek tırnak içerisinde mutlaka muhafazakar olmak demek de değil. Ateist de olabilirsiniz. Yani biz dine karşı olduğumuzda bile o karşı oluşun bir metafizik ve felsefi gerekçesi yok. Felsefi dayanağı yok. O bile orada şey kalıyor. Yani hani bizim ateizmimiz bile tırnak içerisinde güdük kalıyor. E, bu adamları farklı kılan kompleksleri yok. Kendi medeniyetleri, kendi düşünme bağlamları içerisinde bu edebiyat da olabilir, bu felsefe de olabilir, bu din de olabilir e, veyahut da başka bir unsuru da olabilir. Bunlarla rahat bir şekilde yine çevrim kavramını kullan, kullanırsak bunlarla rahat bir şekilde temasa geçebiliyorlar. Bunların her birisinden rahat bir biçimde beslenebiliyorlar. Paul Lükür bunun tam zirve yaptığı bir isim. Yani din de var, felsefe de var, edebiyat da var. Geza sanat da var. Hepsi bunda bir araya gelmiş. Ve Paul Rüker de ilginç bir insan. Hatta bunu kendi yaşantısının da bu anlamda birazcık hep böyle arayı bulmakla geçtiğini, yaşamsal temaları da var kendi hayatında. Bunu sistemli bir şekilde yapmış. Daha farklı bir felsefe tarzı yapmayı. Mesela Gadamer ve Derrida arasında meşhur bir tartışma var. Orada yine arayı bulmaya çalıştığını görüyoruz. Habermas'la angajı olmaya çalıştığını biliyoruz Alman felsefesi. Keza Derrida ile John Searle arasında çok meşhur bir tartışma var. Bu ikisi arasında arayı bulmaya çalıştığını görüyoruz. Bu arayı bulma sürekli onun hayatında başat bir figür olarak görmüş, görülmüş. Ve bunda o kadar ısrarcı ki mesela felsefenin çok inişleri ve çıkışları var. Bazen felsefede bazı temalar daha fazla moda olabiliyor. Moda olduğu dönemlerde Paul Rukör'ün unutulduğu bir dönem de var aslında. 1960'larda çok fazla felsefe sahnesinde ön planda olmadığı bir dönem var. Ama tekrar felsefe sahnesine geri geldiğini, Fransız felsefesine tekrar hatırlandığını e, görüyoruz. E, bütün bu hususları... ...yani Türkiye için sorunlu gördüğüm bu noktaları... E, ...Polricol çok güzel bir şekilde metaforize ediyordu. Bir de işin başında en fazla kullandığım otantik kavramını da... ...yine otantik kavramı da benim kafamda bunu ifade ediyor. Yani otantisite demek basitçe bir asla, bir kökene dönmek değil. Esasında o köken tam anlamıyla yok da. Yani tam olarak o kökene vardığımızı zannettiğimiz zaman... O köken yani. elimizinden kaçıp Kaç, gidiyor. Bir, bir, bir, yani bir şey kayan bir tarafı var. Evet. Sürekli olarak ama biz onun ardındayız. Hep bizden bir adım önde olan bir taraf var. Yani otantiklik demek bir köken var ve biz o kökene döndüğümüzde mesele hallolmuş demek değil. Aksine sürekli olarak o otantik setinin içerisinde bir takım çoğullukların olduğunu da e, görmek mümkün. Böyle zannediyorum. Demin bir şey söyledi, muhafazakar olması mi? Aslında muhafazakar felsefecilerden politik olarak e, radikal fikirler çıkarmakta mümkün. Yani Vatimon mesela Gadamer ben... için e, öyle bir sonuca varıyor. Bir de Rorty'nin bir sözü var siyasette, siyasette de, de, demokrasi neyse evet. felsefede de Gadamer odur diye bir sözü var onun yani epistemolojiyi <gülüyor> reddediyor mesela gayet, tek tabii. bir bilgiyi çok önemli evet. o, felsefe olarak muhafazakar olması politik olarak bundan bağımsız aslında pek kabul edilecek bir sonuç gibi değil ama öyle evet. bizim bu cuma adlı adamlar artık e, tamamen böyle bitmez hal aldı yani şimdi sürenin bitmekte olduğunu görüyorum <gülüyor> arkadaşımız da, Ömer de oysa söylüyor. çok az şey konuştuk yani evet <gülüyor> insana öyle geliyor ama galiba felsefenin de özünde kalan evet. temel noktalardan biri. Yani iki dakikamız var. Mesela benim aklımda önemli bir soru vardı. Benim size bir kez daha Eksik. konuk etmemiz gerekecek bu Eks, laikçilik diye adlandırılan anlayışı. Neyse ki siz varsınız anlayışım. yani felsefenin kıymetini bilen açık radyoda Ömer Eksik. Bey var. Yani bu, bu her zaman umut. Benim de bir yani, hazırladığım birçok sorular var evet, zamanımız yani, yok. E, peki yani, o zaman olmay. son bir sizden bir şey alalım ve öyle bitirelim herhalde evet. galiba bir dakikamız bir şey kaldı. Evet. Şimdi bu bence en zoru yani şu ana kadar hep solunca söylenenler vardı. <gülüyor> evet hem de bir de, dakika için yani de. Halil Bey Benim hep şey onu demiştik yani cevaplayabilirsiniz iman ile <gülüyor> aklı birleştirmek çabasında olduğunuzu din, evet. dinin felsefesinin bunu yapabileceğini söylüyorsunuz aslında evet. yapamazmış gibi geliyor Gel, evet. konuya çok dışarıdan bakanlar için estağfurullah e bu mümkün yani, yani yollardan birisi olabilir öyle zannediyorum. Ya bu çok uzun bir evet, mesele evet, yani hani evet. çok, o, cevap yani hani çok hakikaten uzunca tartışmak lazım çünkü muhtemelen karşı soruları da beraberinde getirecek. Ama ben şunu söylemek isterim yani çok basit bir örnek vermek istiyorum. Hristiyan geleneğinde mesela saçma olduğu için inanıyorum diye bir ifade var. Bu ifadenin bir benzerini bizim içinde yer aldığımız bağlam içerisinde bulmak mümkün değil. Yani bu coğrafya öyle ya da böyle akıllı barışık olmuş bir coğrafya. Yani bu çok net. Böyle gördüğümüzde bunun içerisinde hani Deridan'ın iman ve Akıl diye çok meşhur bir makalesi var. Oradan da e, tartışmak isterim. Yani akıl her zaman imanı da kendi içerisinde barındıran, iman her zaman aklı da kendi içerisinde barındıran ikili bir doğaya sahip. Güven olmaksızın akıl e, da yani onu düşünmekte zor. İmanın doğası da aslında çiftliği barındırıyor. İman olmak demek mutlak kabulcü olmak demek de değil. Onu da söylemek isterim. Evet. Onun içerisinde de süren ve doğrugan bir eee Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. İmana öznelik getiriyor. Kesinlikle. Galiba evet. burada şey yapıyoruz. Yani sizi bir kez daha konu almamız çok, çok iyi olabilir. Yani çok isteriz çünkü mesela bir de felsefenin Genel olarak bu tartıştığımız bağlam içinde bir de bu gezegenin durumu, Mutlaka. gidişatı hakkında özellikle iklim bağlamında. Çeviri, Şimdi... Çevreye de gidiyor aslında. Evet yani. çevreye, çevre <gülüyor> <meselesinde> <gülüyor> de gidiyor. Yani hani... acilen konuşmamız ee, gerekiyor. Evet. Bu konuda da yeni okumalara çok ihtiyaç var herhalde. Peki çok teşekkür ederim Recep... Ben teşekkür ederim. Recep Alp Yağız'la beraberdik 3 kitabından. Pek azını konuşma fırsatımız oldu ama hepsi de iz yayınlarından çıkmış üç kitabıyla tekrar görüşmek umuduyla Kesin diyelim olayım. çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için bitirirken de biz sixteen horsepower'dan seçilmiş bir parça ile Halil'in bizim için seçtiği bir parça ile bitiriyoruz heel on the shovel hepinize günaydın. Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Açık Radyo Program Destekçisi olun.